Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 32. Bölüm Mu'te Savaşı Mute Lut Gölü'nün güneyinde Kudüs'e 50 kilometre mesafededir. Hazreti Peygamber Hicri 8. yılın başında Haris bin Ümeyr el ezdiyi İslam'a davet mektubuyla birlikte Bizans abalı Busra valisine gönderdi. Elçi Hristiyan Gasani emiri Şurahbil bin Amr'ın topraklarından geçerken adı geçen emir tarafından öldürüldü. Haris bin Umeyr, Hazreti Peygamber'in öldürülen tek elçisidir. Hazreti Peygamber, elçi dokunulmazlığını öngören uluslararası hukukun bu açık ihlali karşısında üç bin kişilik bir ordu hazırladı ve kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin etti. Ardından Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib'in, Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha'nın ele almasını Şayet o da şehit düşerse Müslümanların kendi aralarından birini seçmelerini emretti. Hazreti Peygamber elçinin öldürüldüğü yere kadar gidildikten sonra oradakilerin önce İslam'a davet edilmesini, bu davete olumlu cevap verilmesi halinde savaşılmamasını istedi. Bu arada çocuk, kadın ve yaşlılarla manastırlara çekilmiş insanlara dokunulmamasını, hurmalıklara zarar verilmemesini ağaçların kesilmemesini ve binaların yıkılmamasını tembih etti. İslam ordusu, Vadil Kura ve Maan üzerinden Mute'ye ulaştı. Burada bölgede bulunan Bizans orduları kumandanı Teodoros'un genel idaresinde, Şurahbil bin Amr komandasındaki Hristiyan Arap kabileleri de dahil, sayıları yüz bin veya iki yüz bin kişiye ulaştığı rivayet edilen Büyük bir orduyla karşılaştı. Zeyd bin Harise, savaşın başında şehit düşünce, sancağı Cafer bin Ebu Talip aldı. Sağ eli kesilen Cafer, sancağı sol eline aldı. Sol eli de kesilince, iki koluyla göğsü arasında tuttu. Fakat bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Ardından kumandayı devralan Abdullah bin Revaha da şehit düşünce, Sancak Halit bin Velide teslim edildi. Rivayete göre bu sırada Hazreti Peygamber Mescid-i Nebi'de savaş alanında cereyan eden gelişmeleri bu arada kumandanların birer birer şehit oluşunu ashabına nakletmekteydi. Cephede kumanda Halit bin Velide verilince şöyle dedi: Sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Nihayet Allah Müslümanlara fethi müyesser kıldı. Halid bin Velid, sağ kanattaki askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, geridekileri öne, öndekileri de geriye almak suretiyle, yeni takviye birlikleri gelmiş izlenimi uyandırdı. Geri çekilirken zaman zaman düşmana zarar verip, bir miktar ganimet de ele geçirerek, İslam ordusunu, fazla zayiat vermeden Medine'ye getirmeyi başardı. Mûte'de Müslümanlar 15 şehit verdiler. Hazreti Peygamber, şehitlerin ardından ağlamış, ancak ağıt yakıp feryat etmeyi yasaklamış, yakınlarının ve komşularının şehit ailelerine üç gün süreyle yemek götürmesini ve işlerine yardımcı olmasını istemiştir. Kendisi de amcasının oğlu Cafer'in ev halkına üç gün yemek göndermiş, daha sonra çocuklarını yanına alarak bakımlarını üstlenmiştir. Mu'te'de İslam askerleri, kendilerinden çok güçlü olan düşman ordusuna karşı metanetle savaştılar. Mu'te savaşından altı ay önce, Hazreti Peygamber'in Umre'tül Kaza için Mekke'ye gittiği sırada İslam'ı kabul eden ve ilk defa Müslümanlar safında bir savaşa katılarak kumandanlık yapan Halit bin Velid, bu savaşta gösterdiği üstün kahramanlık sebebiyle Resulullah tarafından övülmüş ve Allah'ın kılıcı Seyfullah ünvanını almıştır. Kendisinden nakledildiğine göre o gün elinde dokuz kılıç parçalanmış ve yalnız ağzı enli yemani bir kılıç dayanabilmiştir. Savaşa katılanlardan Abdullah bin Ömer ve arkadaşları şehit düşen Cafer bin Ebu Talib'in göğsünde 50'den fazla kılıç, ok ve mızrak yarası saydıklarını ifade etmişlerdir. Hazreti Peygamber Cafer'in kesilen iki eline karşılık cennette çift kanatla uçacağını müjdelemiş. Bu sebeple Caferi Tayyar diye anılmıştır. Mu'te Savaşı Hazreti Peygamber'in bizzat katılmaması dolayısıyla bir seriye olmakla birlikte bazı kaynaklarda muhtemelen büyüklüğü, önemi ve meydan savaşı olması itibariyle gazve olarak da isimlendirilmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in orduyu gönderirken üç kumandan tayin etmesinden dolayı Ceyşül Ümera, Vaslül Ümera diye de adlandırılmıştır. Bu savaşla İslam ordusu dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans ordusuyla ilk defa karşılaşmış oldu. İslam ordusunun kendisinden sayı ve güç bakımından kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında daha fazla zayiat vermeden geri çekilerek Medine'ye dönebilmiş olması bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Profesör Doktor Mustafa Fayda bu savaşın Müslümanlar açısından önemini şöyle ifade etmektedir. Mu'te savaşıyla Halit ve Müslümanlar Bizans ordusunu, savaş üslubunu, taktiklerini ve silahlarını çok yakından tanıma imkanı elde ettiler. Yaşanmış bu tecrübenin başta Yermük olmak üzere ileride Bizans ordusuyla yapılacak savaşlarda faydası görülecektir. Ayrıca Suriye ve Filistin bölgesindeki Araplar, Müslümanların iman, şecaat ve kahramanlıklarını görmüşler, yeni dini ve onun mensuplarını tanımaya başlamışlardır. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...